Ya yahil la Ya yahil Ya Ya رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى شرف النبي وآله واصحابه ومشايخ الفاتحة اللهم صحيح صح. عبد الله الحمد لله رب العالمين ورحمة الله عبد الله صراط الذين أنا عبد عليهم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 بعدد كل دايم ودائم مبارك وسلم عليه عليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل دائم ودمائم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل لداء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين آل كل نجمعين والحمد لله رب العالمين على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات الله سلام عليكم جعله مصطفين محمد جعف العالمين درجته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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم بلغ رسول النبي الهاشمي القراشي الأمين نحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين Sohirullah el Hayy bil Hayy la illa Azim. sallallahu teala aleyhi ve sellem hülye kalan dersimizi inşallah okuma gayret edeceğiz. Allahu teala tamamını ermeyi nasip eylesin. <gülüyor> Habibi'nin muhabbetiyle, ehl Beyti'nin muhabbetiyle, dostlarının sevgisiyle cümlemizin kalplerimizi Rabbim pürnür eylesin. Amin. Amin. En büyük iş, kainatı Yaradan allah Teala Hazretlerinin en sevdiği kulu methetmektir. Ondan bahsetmektir. Ondan bahsettikçe nurlar saçılıyor, feyizler iniyor, rahmetler dağıtılıyor. Günahlar dökülüyor inşallah Dilekler dualar kabul ediliyor Onun için Tabi Rabi'ul evvel Geçmişse de Onun ayı geçmez onun günü bitmez Her gün onun günüdür Muhammed Mustafa Sallallahu teala aleyhi ve sellem Onu methetmekten Asla geri duramayız Onu sevmek Onu methetmek bize ibadet taat evlat Teala'ya yakınlaşma vesilesi kabul ederiz. Elhamdülillah. Hilya sahibi buyuruyor Bilir elbet bunu piru divan civan yassı kürekliydi fahri cihan sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kürek kemikleri omuz kemikleri yassı olduğunu ve Genç ihtiyar herkes bilir buyuruyor Bu zamanda gençler ihtiyarlara artistleri sorasınız Futbolcuları sorun Ciğeri beş para etmez gavurları sorun bilirler Ama Resulullah Efendimiz'den bir şey sorsanız bilmezler Evvelce bütün ümmet Kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem Tarif edecek kadar bilgiye sahip idiler Şimdi maalesef hoca geçinenlerin bile peygamberinden haberi yoktur. Sorsanız cevap verecek ilmi yoktur. Sırtı ortası hem etliydi, kerem sahibi devletliydi. Mübarek sırtının ortası etliceydi, kendisi mübarek güçlü kuvvetliydi sallallahu aleyhi ve sellem. Gümüş teninde latafet vardı, irice mühr-i nübüvvet vardı. Gümüş gibi parlardı mübarek, teni bedeni latif idi. Ve mübarek bedeninde peygamberlik mührü damgası imzası vardı. Sırtındaydı idi i nübüvvet, sağ omzuna yakındı elbet. Mübarek iki omuzun ortasında, sağ omzuna yakın yerde bir mühr şerif bulunmaktaydı ki bildirdi bize edenler tarif bir büyük ben idi mühri şerif. Ben diyoruz ya işte bazılarımızın yüzümüzde çıkıyor, başımızda bulunuyor. Ben dediğimiz Resulullah Efendimiz'in de mühürü iri bir ben idi sallallahu aleyhi ve sellem. Büyükçeydi. Rengi sarıya yakın karaydı. Güvercin yumurtası kadardı. Bir rivayet siyaha yakın koyu yeşil bir vaat elma büyüklüğünde bir vaat efendim deve kuşu yumurtası büyüklüğündeyim etrafına çevirmiş sanki hatlar birbirine bitişik kılcağızlar mübarek sahabımızın yanındaki o büyüklükteki ben mühr şerifin etrafında küçücük kıllardan yazılar vardı kudretten küçük küçük kıllar bitişmiş hat ve Arap harfleriyle yazı yollardı ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayet yazıyordu ki Muhammedun Nebiyyun Emin. Efendimizin çok güvenilir bir peygamber olduğunu. Bir rivayet yazıyordu ki tevecceh haythu shi'te feinneke mansur. Habibim ne işe ne tarafa yönelirsen sen Allah tarafından yardım olunmuşsun. Ne işe girersen giriş. Mevla seni yardımsız bırakmayacak diye kudretten o yazı yazıyor. Mübarek mühr-i şerif sahabe-i kiram tarafından görülmüş idi. Selman-ı Farisi radıyallahu ki İncil ehliyle beraber bulunmuş idi. Resulullah Efendimiz'in gönderilmesinden evvel onun tariflerini hocalarından, şeyhlerinden Tevrat ve i̇ncil Şerif'ten almış idi. Ve en bariz e, belirgin alameti özelliğini mührü bir de hediye kabul edip sadakayı kabul etmemesi olarak öğrenmiş idi. Medne-i beklerken Resulullah Efendimiz'in teşriflerini duyduğunda çobanlık yapıyordu o vakit. arkadaşının sürünün başına nöbetçi koydu. Kendisi Resulullah Efendimiz'i e, görmeye geldiğinde Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kalabalığın arasında Hazreti Selma'nın kendisine baktığını efendim görünce hemen sırtındaki mübarek ridasının gömleğini e, açarak mührünü gösterdi ki Hz. Selman çünkü o mührü arıyordu nasıl görebilirim acaba mühürü var mı yok mu derken Efendimiz ona mührünü gösterdi Hz. Selman o vakit iman etti Aşi anamız anhâ, validemiz buyuruyor Resulullah Efendimiz benim kucağımda vefat ettiğinde elimi onun sırtına soktum vefat eder etmez peygamberlik mühürü alınmıştı, daha bulamadım dedi. Evet. Anlatanlar o Ali, nesebi, dedi iri kemikli li'di nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki omuzun arasında mührü şerif bulunması ne alamet idi? Şeytanın ona vesvese veremeyeceğine, giriş çıkış yapamayacağına delal dedi. E kan aldırma bahsinde de, sohbetinde de burada beyan ettiğim üzere, Şeytan insan oğluna nereden girip çıkıyor? İki omzunun arasından Rasulullah Efendimiz'deki mühür neyi temsil ediyordu? Şeytan ona giremez Ve şeytan ona vesvese Veremez Evet Kainatın Efendisi'ni anlatanlar diyorlar ki mübarek iri kemikliydi Kemikleri iriceydi Her kemik iri merdaneydi Sureti sireti şahaneydi her bir kemiği iriceydi hem görünüşü gösterişi hem iç alemi manevi tarafı eşsiz ve mükemmel idi sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek azasının her biri uygun yaratılmıştı hem kavi bütün uzuvları hem birbirine uyumlu hem de çok kuvvetli yaratılmış idi mübarek gözü kulağı ele ayağı ve görünen azası birbirine çok mütenasip ve çok kuvvetliydi, mübarek pazıları kuvvetten yaratılmış idi sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Hz. Ali Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sırtına bindirip de e, Kabe'nin üstüne çıkartmak istediğinde yerinden kaldıramadı Hz. Ali Efendimiz ki keramallahu güçlü kuvvetli olduğu halde Resulullah Efendimiz'i yerinden kıpırdatamadı o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen benim pazılarımın üstüne bin de çık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstüne bindirdiğinde Hz. Aleyhi ve buyuruyor Öyle bir kuvvet buldum ayaklarımda ki istesem ikinci kat semaya yükselebilirdim Resulullah Efendimizin Kuvvetinden Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Çok hoş idi her uzvu an'ın Ayetleri gibi Kur'an'ın Kainatın Efendisi'nin her uzvu nasıl ahenkliydi üsluplüydi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri gibi Şimdi Hz. Kur'an'ın ayetlerini dinleyenleriniz fark edersiniz. Arapça da bilmezsiniz. Çoğunuz ümmisiniz. Ve lakin efendim, Türkçe bu kadar şiirler, ilahiler, kasideler bir şeyler okuyorlar. Siz de bazı dinliyorsunuz falan. Hazreti Kur'an'dan aldığınız lezzeti hazzı onlardan duyamıyorsunuz değil mi? Halbuki onlar ananızın dili, manasını anlıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamadığınız halde Hz. Kur'an'da başka bir tat ve ahenk buluyorsunuz. Çünkü Mevla tarafından gönderildiği için her ayet birbirine nasıl geliyor? Ahenkli, uyumlu, sonları birbirine mütenasip geliyor. Yani neresinden ele alsak Hz. Kur'an, estağidu billah. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا فَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُعْفِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَاءُ اِنَّهَا ذَانَ فِي الصُّحْفِ الْاُولَى صُحْفِ İBRAHİMَ وَمُوسَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Hep sonlar nasıl bitiyor? Mesela elifle bitenler hep aynı geliyor. دِيَلِمْ اِسْتَعُونَ الْحَمْدِ اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Bak onlar sonra hep nunla bitiyor. Yani hangi sureye bakarsanız bir sure nasıl başlar öyle bitiyor. Mubarek ahenk ve üslup ki Hazreti Kur'an biliyorsunuz şiir değil. Şiir diyen kafir olur. Ama Allâmne biz Peygamberimize şiir öğretmedik. Peygamber'e şiir okumak yakışmaz. Enhu illadik Kur'anı mübin. Hazreti Kur'an'daki üslup öyleydi ki hiç Allah'ın kelamı olduğunu bilmeyen adam bile dinlediği vakit onun mucizesini, değişikliğini fark ederek harikuladeliğini anlayarak gayri ihtiyari iman ediyor. Onun için kafirler ne yaptılar? Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de, Kafe'de sesli Kur'an okumasına engel oldular. Neden? Çünkü duyan Arap kabileleri nedir bu diye meraklanıyor ve imana geliyor diye. Ve bunun önünü almak için de birbirlerine ne dediler? أستعد بالله فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف لعلكم تغلبون فَلَنُذِيقَ النَّالِذِينَ كَفَرُوا عذاباً شديداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أسوأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزاؤُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ya hadarul huld cezaen bima kanu bi ayacina yechadun salakallahu a'zim kafirler dediler ki sakın bu Kur'an'ı dinlemeyin. Niye dinlemeyin? İnanırsınız sonra. E doğru bir şeyse şey, inanalım. Yok inanmamak için dinlemeyin. Görüyor musun? Onun için bu millet eee bu millete de aynı Kur'an'ı dinletmiyorlar Ha bu televizyonlardan Kur'an okuyorlar, meal veriyorlar ya Onlarla kimse Müslüman olmaz Sohbet vermiyorlar Şu sohbetleri aynen e, verselerdi o vakit çok insan dönecekti İşin gerçeğini anlayacaktı Millet anlamasın diye geçiştiriyorlar işi Ve Hatta ne diyorlar Bu Kur'an'ı dinlemeyin, dinletmeyin, anlatmayın ve Kur'an okunurken ıslık çalın, el şaklatın, şamata yapın, ses çıkarın, kürültü koparın, Kur'an'ı milletin kulağına vurdurtmayın. O zaman belki böyle galip gelirsiniz. Asla galip gelemeyecekler. Mağlüptürler. Hiçbir hüccetleri ve delilleri yok. Kur'an'ın karşısında konuşacak hiçbir kitapları yoktur. O kafirlere öyle şiddetli azabı tattıracağız. Onlara o yaptıkları en kötü amellerin, hareketlerin, fiillerin, suçunun karşılığını vereceğiz işte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir orada ebedi kalacaklar bile bile ayetlerimizi inkar ettiklerinde. adam bak ne diyor dinlemeyin inanırsınız yani çünkü gayri ihtiyari insan duyduğu vakit bu diyor kelamullah kelam ilahi, mucize ahenge bak, üslube bak e tabi Kur'an-ı Kerim bu Allah'ın kelamı olduğunu kendi ispat ediyor kendisi mucizedir daha biz Kur'an'ı tanımıyoruz Kur'an'dan hiçbir haberimiz yoktur onun için bizi çabuk kandırırlar bizi kolay uyuturlar uyuştururlar çünkü önce kendi kitabını bilmeyen adam e, sapıkların kitabını okursa ne olur? millete İncil okutturmaya uğraşıyorlar gazeteler reklam İncil okudunuz mu? İnsan hayatını biliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselam mübarek Peygamberdir İncil Allah'tan en kitaptır ama bunların piyasaya sürdükleri değiştirme tahrif edilmiş uydurmadır o, okuyan da Allah muhafaza için haram işlemiş olur oradaki papazların uydurmalarına inanan da kafir olur ve işte milleti böyle bu basın yayın bu medya dediğiniz milleti böyle kaynatıyor Mevla da onları cehennemde kaynatacak ama bu körü körüne uyanların haline olacak bu cahillerin haline olacak bunların mazereti yoktur Niçin efendim bunlara uyana kadar hak yolu arayıp bulmuyorlar? Dünya işlerinde uyanıktırlar. Madde menfaatlerine sıra geldiğinde dokundurmuyorlar. Niçin dinlerine dokunduruyorlar? He? Niçin şeriatin sünnetin aleyhine konuşturuyorlar? Kendi ana babalarının, kendi ailelerinin aleyhine konuşturmuyorlar. Yani kendi şereflerini korudukları kadar İslam'ın şerefini korumuyorlar. Bunlar mı? Mes'uldürler. İşte Hazreti Kur'an'ın ayetleri nasıl uyumlu ise Resulullah Efendimizin uzuvları da öyle uyumludur deyince Abdullah İbni Selam'ın İslam'a giriş kıssası burada aklımıza geliyor. Mübarek zat Resulullah Efendimiz'i ziyarete gideceğinde Yahudilerden bir grup önüne çıkarak sakın onu ziyaret etme. Niçin? Ağzından bal akıyor, yüzünden nur akıyor, sen de kapılırsın dediler. Lan ben sapık mıyım dedi, ben Tevrat bilen alim adamım Tevrat'a uyarsa inanırım, uymazsa inanmam çünkü Tevrat'ta Efendimiz'in tarifi var kaşına kirpiğine kadar, peygamberlik mührüne kadar, boyuna bosuna kadar hepsi açıklanmıştır fakat bunlar değiştirmişler Efendimiz'in sıfatlarını deccalın sıfatlarıyla değiştirmişler Kâb-i eşref denen mel'un Yahudi yapmıştı bunu Onu zamanında Abdullah aleyhisselam geliyor kainatın efendinin huzuruna risaletine giriyor huzur risaletine giriyor ve tabi bazı sorular soruyor Tevrat kitabından ki bunları ancak peygamber olan bilebilir peygamber olmayan bilemez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona tak tak tak tak cevaplarını veriyor hepsine doğru söyledin diyor ve uzun bir kıssası vardır tefsirimizde yazmışız sonunda Abdullah abil selamın sözü, Levlem tekun fihi ayatun mübeyyine فَكَانَ مَنْ ذَرُهُوا يُنْ kebil haberi Bu zatın hiçbir mucizesi olmasa manzarası sana peygamber olduğunu söylüyor dedi. Yani işte nasıl ki Kur'an'ı dinleyen hiçbir şey Arapçadan haber olmasa yine anlıyor Allah'ın kelamıdır dinlemesinden. Resulullah da gören güzelliğinden, uzuvlarından bu Allah'ın özel kuludur. Bu Allah'ın hak peygamberidir diye tasdikliyordu. İşte Abdullah Aleyhisselam mübarek böylece cennet ehlinden oldu mübarek adam. Ondan sonra tabi Dedi beni, şimdi sen gizlersin perdenin arkasına, Yahudilerden başka bir cemaat sana gelir, beni onlara sorarsın, sonra ben çıkarım dedi. Efendimiz de onu gizledi perdenin arkasına, bir alim cemaat geldi, baştan da Melun, Abdullah Abid'in Suriye isimli Yahudi var idi. Onlar da Efendimiz'e çok sorular sordular, cevaplarını aldılar, her seferinde doğru söyledin, doğru söyledin de tasdiklediler, en sonunda işi bozdular. Sana bu haberleri Allah'tan kim getiriyor, dedi Cibri ile Emin getiriyor. Ya dediler o Cibril bizim düşmanımızdır işte şimdi işi bozdun dediler E niye düşmanınızdır o zelzeleleri getiriyor Yerleri selleri felaketleri yönetiyor E ya Allah'ın memurudur kafasından mı yapıyor Cebrail sevmezler Yahudiler Sonra inanmama bahane buldular Efendimiz'e Efendimiz Abdullah ibn selam sizin aranızda nasıl bilirsiniz Seyyidina ve ibn seyyidina o bizim Efendimiz olur Babaları da efendilerimizdir Büyük alimlerimizdir. O bana inanırsa siz de inanır mısınız? Haşa senin gibi yalancıya inanmaz der demez. O hemen perdenin arkasından çıktı. Ey ehli kitap, kitabımızda okuduğumuz, müjdelendiğimiz, ahir zaman peygamberi diye beklediğimiz bu değil midir? Gözümüzde görüyoruz. Niye inkar ediyorsunuz deyince o bu bizim en rezil adamımızdır. Bunun sülalesi de bozuktur dediler. Hemen Yahudi pazarlığı bir ayaküstü bozdula. Allah'ın ve meleklerin bütün müminlerin kıyamete kadar ardı arkası kesilmeyen lanetleri o Yahudi milletinin üzerine olsun. Onlara uyan Hristiyanların da üzerine olsun. He? O Yahudi Hristiyanlara uyanların da üzerine olsun. Amin. Onların kuyrukları var. Onların içimizde kuyrukları var. Uyuntuları var. Tabileri var. Paşımızın belaları var. Ya. ya. Onlar Allahu Teala'nın lanetine çarpılmışlardır. Ya. Ama biz yine Allah hidayetleri mukadder ise acil hidayet eylesin. Hayırla ıslah eylesin. Ama hidayetleri mukadder değilse elden ne gelir arkadaşlar? Elleri ayası o sultanın, ayakları altı dahiyanın, geniş ve pâkidi, nazik, mergup taze gül gibi, latifu mahbub sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ellerinin içi ve ayaklarının altı mübarek, çok Efendim genişçeydi, temiz idi, pak idi, parlak idi, nazik idi, kibar idi, ne hoş, sevimli, taze, gül gibi böyle yüz yumuşak idi. Mübarek eline, mübarek ayağına, mübarek derisine, tenine diyen eshab diyorlar ki biz onun derisinden daha yumuşak dünyada ne kadifeye değdik ne ipeyi elledik. İpekten de yumuşak, kadifeden de yumuşak. Öyle bir latafet var çok mevzun idi der ehline var o kerametli mübarek eller mübarek elleri çok kerametliydi ölçülü biçimliydi mübarek parmakları kalem gibiydi ellerini görenler yani mest olur özel yaratılmış, eşi yok sallallahu aleyhi ve sellem selam verseydi birine eğer tebessüm ederdi hep peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine selam verdiği vakit gülerek selam verirdi bizim gibi öyle zorla selam vermezdi selam alırken de yüzünü dönmezdi adama yüzünü dönerdi gülerek selam verirdi, gülerek selam alırdı tebessüm etmek onun sünnetlerindendi ve sadaka saymıştır bunu لَا تَحْتِرَنْنَ بِمَعْرُوفٍ وَلَوَنْ تَلْقَى bi بِوَجْهِنْ talik. bir müslüman kardeşinin yüzüne gülerek bakmanı hakir görme, küçük görme o en büyük bir hayır, en büyük bir sadakadır bir hadis-i şeriflerinde benim mescidimde Ravza-i Mutahharada Medine-i Münevvere'deki mescidimde bir sene devamlı itikaf yapıp camiden çıkmadan ibadet yapmaktansa bir Müslümanın yüzüne gülerek bakmak daha eftaldir. Ya, onun için... Birbirine mutlaka gülelim, tevessüm edelim. Bu sünneti de ihya edelim. Selam sünnetinin çok üzerinde duralım. 5. cid Ruhul Furkan tefsirini şimdi hazırlıyoruz. Bak, selam ayetinin tefsirindeyiz. Bir aydır selam ayetini yazıyoruz. Bir aydır, belki 40, 50, 60 sayfaya tefsir yazılıyor. İnşallah daha tabii çok var çıkması ama demek ki selam hakkında çok hükümler vardır. Bunu unutmayalım, unutturmayalım. Birbirimize inşallah, selamu aleyküm aleyküm selam diye He günaydınları tünaydınları efendim. Hoşbeğler bırakıp evvela selam bu sünnet-i seniyeyi inşallah ihya ve icra edelim. Adam diyor selamünaleyküm diyorum diyor. Esselamu aleyküm dedim birisine. O da dedi bana ki öyle selam verme. Niye dedim diyor o ideal şey oluyor. ideolojik selam oluyor. Ne oluyor ideolojik? Ben de anlamıyorum bu laflardan ha. Meğer neymiş biliyor musunuz? Şeriatçı selam Arapça oluyormuş o. Bunlarına sersin, selam, selam, o da sana selam diyecek, ellerini sallayacak, tamam, selam, selam, öyle bir şey yok. Esselamu Aleyküm diyeceksin, zaten o tip adama zaten selam verilmez, ayrı dava da. Şeriatı inkar edene selam verilmez, ben şeriatçı değilim diyene selam verilmez, He? bir helala haram diyene, bir harama helal diyene selam verilmez kolay kolay selam herkese verilmez içki içenlere, kumar oynayanlara, zina edenlere faiz yiyenlere, namazı terk edenlere açıkça fısk haram işleyenlere ehl-i sünnet mezhebinin dışındaki sapık fırkalara selam verilmez tabi onun için böyle rastgele de bol bonamak harcamayalım, selam Allah'ın rahmetidir herkese de verilmez ama tabi namaz kılmayan içki içenler de varsa onlara da diyelim bak sana selam vermeye korkuyorum sen de müslümansın niye böyle yapıyorsun şu Allah'a secde et de ben de sana seve, seve seve selam vereyim ya beni de ne zor duruma sokuyorsun diye tabii ki efendim biraz adam seçmekte fayda vardır tabii yani çünkü bu zamanda yetmiş iki buçuk millet var tanıdığına tanımadığına selam vermek sünnette var ama e şimdi bu zamanda kolay değildir çünkü imansızlar da çok vardır yaa adam gitmiş birine selam vermiş bütün tam sakallı herif, o da selamını almamış ulan niye almamış bir de gitmiş bu herif niye benim selamımı almadı demişler o fenerin papazıdır e demek istediğim rastgele de böyle önüne gelen gavura selam verilmez her müslümanım ne selam verilmez ya resulullahın sünnetidir ve bak geçer hadis-i şerifler yazdık şimdi tefsirde görürsünüz ne diyor parmağında altın yüzük olan adam selam verdi efendimiz selamını almadı Niye? Erkeğe altın takmak haramdır, onun için. Almadı. Adam gitti altın yüzüğü attı, anladı adam. Hemen gitti, demirden yüzük taktı. Geldi Efendimiz dedi, ''Hâzâ şerrûn hâzâ hilletû ehlin nâr'' ''Bu daha beter'' dedi, demir yüzük takılmaz bu. Demir cehennem ehlinin takısıdır. Caiz değildir. Yine selamını almadı. Adam bu sefer gitti, gümüş yüzük taktı. Ne zaman gümüş yüzük taktı, Efendimiz selamını aldı. Demek ki bu, herkesin selamı verilmez, herkesin selamı bile alınmaz. Haram işleyen mesela altın takan ki bayağı bir haramdır erkekler için. Ya bu milletin çoğunda altın yüzük, künye, kolye bilmem ne var erkeklerde. Ya bunlara selam vermekte bile bak zorlanıyor. Rivayetler, fasulavenimiz almaması bunu bunu gösteriyor. isyan edenlere, günah işleyenlere iltifat etmemesi, he? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Kainatın Efendisi'nin sünnetine tam uyalım ki Allah'ın selamı da, Rasulünün selamı da, meleklerin selamı da, müminlerin selamı da üzerimiz olsun inşallah. Ya. Selam bahsinde çok konuşacaklarımız var inşallah bir zaman gelir konuşuruz. Hepsi bugün olacak değil. Bir iki gün geçseydi aradan hatta uzasaydı da bir aydan belli olurdu hoş kokusundan o kimse adamlar arasından. Şimdi Efendimiz bir kişiye selam verdiği vakit musafaha yapardı iki elle. Musafaha yapardı sallallahu sellem. O musafaha eden elini çekmeden Efendimiz çekmezdi. Edebe bak, saygıya bak. Önce o çeksin sonra ben çekeyim derdi. Adam yüzünü çevirmeden Efendimiz yüzünü dönmezdi. Böyle adamın. Biz olsak hemen biraz adam elimizi fazla tutsa trak çekiyoruz. İşim var. Yahu seninle mi uğraşacaksın? Falan sonra dönüyoruz o yana. Yahu telaşım var, acelen var falan. Tabi hiçbir işimiz sünnete uymuyor. Kainatın Efendisi bir adama musayafa yapsaydı, bir çocuğun başına böyle sıvazlasaydı, efendim iki gün geçse, beş gün geçse, hatta bir iki ay da geçse aradan o kimse, Efendimizin eline tutan, başını okşadığı çocuk, öbür adamların, çocukların arasından seçilirdi. Herkes onun hoş kokusundan fark ederdi, Sen Resulullah mı değdi diye sorarlardı kainatın efendisi mis kokardı o kokusu sürmekten değil kendi içinden gelirdi cennet kokusu bir yoldan geçse o yol bütün kokardı ve peşinden geçen herkes derdi Resulullah buradan geçmiş yol kokardı bütün caddeler ya ettiği kimseler sallallahu teala aleyhi ve sellem billur gibiydi tenibimuyu nidemedhedeyim fehlu. efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudu Billur ne demektir biliyor musunuz? Yani şeffaf, böyle içinden dışı gözükür dışından içi, önden arkası arkasından önü, nuru ilahiydi. Dostu seyretmek için o şerif, evet göz olmuştu, cismi latif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün cismi Mevla'nın cemalini görmek için göz olmuştu. Miraç gecesinde Mevla'nın cemalini görmek nasip olduğunda, Kafasındaki gözlerle sadece görmedi. Ya bütün bedeni göz oldu, bütün bedeniyle gördü. İnşallah nasipse cennete girersek, Mevla'nın cemalini ziyaret edeceğiz. Allah nasip eylesin cümlemize. Tabii karantimiz olmamakla beraber ümitliyiz. Neyle göreceğiz Mevla? Bu kafanın gözleriyle değil, bütün bedenin zerreleri, hücreleri göz olacak, her taraf görecek. Sadece göz görmeyecek. Musa Aleyhisselam da Mevla ile konuşurken, Şeytandan mıdır, Rahman'dan mıdır nereden anladı? Sade kulağıyla duysaydı şu edecekti. Bütün vücudu kulak oldu, her bir tüy dibinden Mevla'nın kelamı içine işledi. O zaman anladı ki Mevla'dan da. Onun için Efendimiz Mevla'nın cemalini gören tek peygamber dünyada. Dolayısıyla onun bütün vücudu göz olmuştu. Ve Mevla'nın cemalini gördükten sonra Bak dünyaya gelip ne buyuruyordu? Sizi arkamdan da görüyorum diyordu. Arkası da gözlü, önü de gözlü, gece de görür, karanlıkta da görür, uzağı da görür. Aynı yakını görür gibi, her tarafı mübarek gözdü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kemal üzereydi nazikteni, hallak göstermişti hikmetini, Mevla yaratıcımız onda hikmetini göstermiş, artık özenmiş, bezenmiş bütün hikmetlerini, sanatlarını, hünerlerini onda toplamıştı. Yoktu göğsünde, karnında asla, hiçbir kıl sanki gümüş levha. Resulullah Efendimizin ne göğsünde ne karnında tüy yoktu. Gümüş levha gibi, parıl parıl parlardı, ancak göğsü ortasından aşağı yalnız bir sıra kıl dizilmişti hilafsız. Şu göğsünün ortasından göbeğine doğru bir dizi kıl. Sadece var idi sallallahu Bu siyah sellem, bu siyahat mübarek bedeninde, hoştu hale gibi ay çevresinde, o ayın on dördünde fark eder misiniz etrafında böyle bir nurdan bir çerçeve olur çizgi gibi böyle tam etrafında ayın böyle bir nur çerçevesi Resulullah Efendimiz de mübarek gümüş gibi bedeninde o siyah hat öyle parıl parıl parlardı sallallahu aleyhi ve sellem bütün ömründe kalmıştı keda gençlikte gibi mübarek ağza Resulullah Efendimiz 15-20 yaşında nasıl taze ise 63 yaşında vefat ederken aynı sağlam ve güzelliğe sahipti hiç ihtiyarlamamış ancak biliyorsunuz mübarek sakalında 20 kadar kıl beyazlamış vücudun hiçbir uzvu ihtiyarlamamıştı ilerledikçe sinni nebevi, tazelenirdi gonca gül gibi yaşı ilerledikçe yeni gonca gibi açardı her sene yeniden açardı nasıl gibi her sene yaşlanıyoruz her ay çaptan düşüyoruz pilimiz bitiyor tükeniyoruz işte o da mübarek her sene yenilenir, tazelenir Sallallahu teala aleyhi ve sellem İsteseydi mahşer sabahına kadar yaşardı Ölmezdi Çünkü her peygambere Mevla zaten Serbestlik hakkı vermiş İstersen gel istersen kal Kainatın efendisi tabi Miraç'ta Mevla'nın cemalini gördükten sonra Ayrılığa tahammül edemedi Dolayısıyla vazifesini tamamlar tamamlamaz Ezra Aleyhisselam geldi hemen gidelim Yüce dostuma kavuştur beni diye davete icabet etti. Yoksa tabii zehirli lokma yemesi, sıtması ve sair anlattıklarımız ecel gelince bahanesiydi. Ama isteseydi evet dünyanın sonuna kadar yaşardı. Ama ne yapsın leş dünyayı? Ahireti gören için, cennete giren için dünyada yaşamak nedir? Can kazımak baş belasıdır. Onun için tabii biz şimdi pek ölümü istemiyoruz. kabiri soğuk görüyoruz. Ama tabii ruhani tarafı, cennetin manevi tarafını görseydik bilseydik dünyada duramazdık. Belki devenim yaşayamazdık, yiyemezdik, içemezdik. Bak Allah dostlarından rüyasında cennete girenlerden bile 40 gün gelip yemeyen, içmeyen vardır. Cennette bir iyi rüyasında iyi biçen dünyada 2 ay 3 ay yemeği bitmeyen vardır. Yani cenneti görenin burada yaşaması mümkün değildir. Kusmaktan yani tiksintiden duramaz. Burası mezbeleden beterdir dünyanın nesi var? Ama tabi bizim gibi görmemişler için derler ya görmemiş bizim gibi görmemiş adamlar için cenneti bilmeyenler için dünya çok hoş geliyor. Allah'ım dünyadan soğutup ahiretin sevgisini kalplerimize yerleştirsin. Hem de kâinatın sultanı zan eyleme ki ola pek yağlı. Ne zayıf ne de pek etliydi mu'tedil hem pek kuvvetliydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geride de beyan ettiğimiz üzere çok yağlı değildi çok zayıf de değildi, çok etli de değildi ölçülü, çok kuvvetliydi sallallahu teala aleyhi ve sellem 4000 erkek kuvvetine sahipti. tek başına 40 peygamber kuvveti 40 cennet erkeği kuvveti 4000 dünya erkeği kuvvetine tek başına galip gelecek güce sahibi. sallallahu aleyhi ve sellem lahm-ı dediler ehli derun ''Birbirinden ne ziyadeydi ne dün. Ee, Ulama buyurmuş ki ne eti yağından fazla ne yağı etinden fazla. Tartıya koysan eti yağı denk geliyordu. Böyle bir yani ihtidal, böyle bir ölçü etmiş ol beden sarayın üstad adlüdadile esasın dünya. Efendimiz sallallahuin beden sarayını kainatın üstadı Allahu Teala Hazretleri tam bir adalet ve ölçü içinde yaratmış idi. İhtidâl üzereydi pakteni, nura gark olmuştu bütün bedeni. Nasıl ki bedeni, cesedi şerifi her bakımdan ölçülüydi, manevi cihetten de nura gark olmuş idi. İşte anlattık yine beyan ettik, perdesi nurdan idi, kendisinden evvel nuru gelirdi. Ve nurundan zaten kendisi görülemezdi, etrafı nur perdesiyle çevriliydi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bir zatı ki muradede Huda her azası olur elbette ala. Epey zamandır Resulullah'tan bahsettim sallallahu aleyhi ve sellem. Dinlediklerini sizi şaşırtmasın. Taaccübet ettirmesin ki nasıl bu kadar değişik bir insan kimsede olmayan vasıflara sahip. Kainatı yaradan bir zatı seçer, sever, bütün alemleri onun hürmetine yaratırsa onu nasıl yaratır? Tabii ki onun her uzvu mükemmel olur, eşsiz olur onu artık daha tartışmaya şüphelenmeye gerek kalmaz şimdi boyundan konuşacak bakalım mübarek boyunun mucizelerinden okuyalım inşallah bu gece bitirelim inşallah nasipse duasında yaparız inşallah duasında da makbullerden oluruz ne isterse kabul oluruz inşallah hilyesinin hürmetine bağışlanırız af oluruz inşallah orta boyluydi o sidire mekan ortalık onun ile buldu nizam Kainatın Efendisi Sidre Mekan yani e, Sidretül Münteha onun mekanı olan Biliyorsunuz Mirat gecesinde nereye çıktı? Sidretül Münteha'ya çıktı neresidir orası? Bir ağaç ki e, bütün yedi kat göklerin sonundadır Efendim, Cennete uzanmış mahlukatın ilmi orada son buluyor Cebrail Aleyhisselam dahi oradan ileri geçemiyor Hiçbir peygamber de o makamdan ileri gidememiş ben Necm suresinde. Estaeuzu billahi ve uhura, müntehâ, i̇şte asıl yaratıldığı suretinde 600 kanadıyla gördüğü Sidretul müntehadır Resulullah makamı Sallallahu Aleyhi ve sellem, Vefat edeceği zaman ne ve Han ila buyurdu. Yani ve el ila ila Başında toplasan azabına, benim sizden ayrılmam, sidretül el gitmem yaklaştı buyurdu. Yani ruhu uçtuğu gibi o makama ulaştı Sallallahu Aleyhi ve Vefat edecek zaman Nebu yurdu, qadden el Firaq ve Han el Munkaleb ila Orta boylu iken ne bir uzun kimseyle yürüseydi ne kadar uzun olsaydı o er yine yüksek görünürdü Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun boylu olandan o cevher yüksek gidiyor. O el ayası kader. Sallallahu aleyhi ve sellem. Boyunun mucizesi. Kendisi çok uzun olmamakla beraber dünyanın en uzun adamı yanına gelseydi yine kainatın efendisi ondan bir el ayası kadar üstün görünürdü. Gözler kimin elinde? Allah'ın elinde. Uzunu kısa gösterir, kısayı uzun gösterebilir. Azı çok gösterebilir, çoğu az gösterebilir. Nitekim muharebelerde, Bedir Muharebesinde, Efendim Handek Muharebesinde vs. Efendimizin katıldığı meleklerin indiği harplerde ne yaptı? Sahabe-i hep kafirlerin gözüne az oldukları halde sayıda çok gösterdi Mevla Teala. Kur'an-ı Kerim'de de bunu söylüyor. E geçen anlattık işte Çeçenistan'da Rus ordusu bir kişi bu tek kişilik efendim e, bulunan köye saldırdı, geri kaçtı. Tedleyan ne niye kaçıyorsunuz? Orada kimse yoktu. Bir kişi bir kişi var. Adam kaynıyor diyorlar. Mevla öyle gösterince ne oluyor? Gözlerine bir bin oluyor. Onun için Resulullah Efendimizden Mevla kimseyi uzun göstermezdi. Resulullah Efendimiz herkesten uzun değildi. Ama yanına gelen mutlaka bir elayası kadar küçük görünürdü. O da onun boyunun mucizesiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yola gitseydi izzetle, hızlı yürürdü gayetle, mübarek yürümesinin vasfında evet diyeyim, çok yavaş yürümezdi, hepten koşa koşa gitmezdi, seri yürürdü. Hızlı yürürdü, sert yürürdü. Yani bastığı yeri gümletirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hızlıca yürürdü deniz vasfı şerifinde yine yürürken eğilirdi önüne yani bir yokuştan iner gibi daim önüne az eğilirdi kainatın efendisinin bir sünneti bir sireti yani tarifinde en mühim hallerinden beyan edilen bizlere ulaşan habere göre Kainat efendi sallallahu aleyhi ve sellem yokuştan iner gibi yürürdü hilyede كَانَ اِذَا مَشَاهَةَ قَلَّعُكَ اَنَّ مَا يَمْشِي ف۪ي Yokuştan iner gibi ne demek? Bir insan yokuştan inerken başı ne olur? Önüne az, eğik olur mecburen. Yani yokuştan inen adam mutlaka mecburen kafası önüne eğik olur. Efendimiz düz de gitse ne gibi giderdi? Yokuştan iner gibi giderdi. Başı önüne hafif, eğik. Bizim gibi kaldırım mühendisi gibi, müfettiş gibi böyle ortalığa bakılmazdı şu sokaklardaki, o zaman çıplak kadın yok idi, sokakta haram yok idi şimdi her taraf ateş kaynıyor bakılacak yer kalmadı biz hala müfettişliği bırakmadık öyle kontrol efendi mağazalar, vitrinler gelen keçeni seyretmeler bunlar Resulullah'ın ümmetine sünnetine uymayan şeyler yakışmayan işler ayak, göz ayağa bakacak, yani gidip de direğe kafanı vuracaksın demedik ama Karıya kıza bakarken de direğe vurmayacaksın demek istiyorum yani. Ne yapacaksın? Efendim zaruret miktarı yolunu yönünü görecek kadar bakacaksın. Zaten ortalıkta bakacak bir şey de kalmamış. Şanlı şerefliydi o celil. İftihar eylerdir ruhi halil. Kâinatın efendisi çok şanlı şerefliydi. İbrahim aleyhissalatu vesselam onunla iftihar ederdi. O onun nesiydi? Dedesiydi. Mirat gecesi de görüştüklerinde merhaba ben i̇bn Salih ve nebi Salih kıymetli peygamber oğlum hoş safa geldin diye iltifatta bulundu. İbrahim Aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en çok benzeyen hem huyu hem yaratılışı her bakımdan ona onu andıran en büyük peygamberlerden. Yolda giderken eğer bir kimse ansızın Resulullah'ı görse sallallahu aleyhi ve sellem ''Korku düşerdi kalbine anın yüksekliğinden Rasûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem.'' Efendimiz'in bir vasfında yine hilyenin sonunda nasıl geçiyor? ''Men <Sessizlik> raâhu bedâheten hâbehu ve men hâletahu ma'rifeten ehabbehu.'' Rasûlullah ansızın göreni korku alır, yanına gidip tanışıp görüşen ise ona sevgi duyardı. Heybetliydi, yani tanımayan bir insan birden yolda karşılaşsa titrerdi. Ve yanına gidip de selam, kelam konuşmak muhabbet edince doyamazdı. Yani sohbetinden, lezzetinden efendim ayrılamazdı. Hem de biri nebi ile müdam sohbet ederek söylese kelam, kainatın efendisi ile bir insan devamlı konuşacak olsa, Efendimiz diyor bir adama selam vermeden o adam yanına yanaşıp da konuşmayı açamazdı korkusundan. İlla beklerdi Resulullah selam versin. Efendim selam verince bir yakınlık peydah ederdi, ondan sonra gelir konuşurlar, görüşürler. Efendim sohbetinde bulunan insan, sözlerindeki lezzet ile ol, kul olurdu kabul etse Rasûl sallallâhu aleyhi ve sellem. Dünyanın kralı olsa derdi ki kabul et senin kölen olayım derdi, hemen teslim olur. Rum kralı Kayser o zaman ne dedi? Kendi etbağını adamlarına, şimdi yanında olsam abdest suyunu yere düşürtmezdi Müslüme şifaniyetine atlatırdın dedi. Kafir ama o kadar saygı duyardı. Bütün Acem kralları, Rum kralları, bütün dünyadaki hükümdarlar, duyanlar, ismini duyanlar bir aylık yoldan korkuya başlardı. inşallah 4 Kasım'da külliyedeki sohbetteki mevzularımızdan olacak. Ya bir aydan adam korkmaya başlardı. Bu onun mucizelerinden sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Allah'ın heybeti Mevla'nın verdiği bir izzet bir şeref ki bu öyle süslenmekle püslenmekle kran tuvalet dolaşmakla olmuyor bak bizimkiler şimdi he, efendim, sinek kaydı tıraş kafada lazımlık boyunda yular ondan sonra o artist gibi adam gider Amerikalara bilmem nerelere hiç beş paralık itibarı yok çünkü dünyanın gavuru adam yerine koymuyor. Ama Resulullah Efendimiz'e ve Mevla'nın verdiği o heybet, He, kendisi mübarek yamalıklı giyerdi. He, cübbesinde yama vardı, Hazreti Ömer radıyallahu anh yamalıklı giyerdi. Rum kralının elçisi geldi Medine'ye, Hazreti Ömer'in köşkünü arıyor, Hazreti Ömer'in ne arar köşkü? Hazreti Ömer daha evinde yatağı yok mübarek adamın. He? Geldi, Rum kralının elçisi ne demek biliyor musun? Şimdi Amerikanın elçisi gelse Türkiye ne olur? Ayağa kalkar. Elçi ne demek? E, dolayısıyla o zaman dünyanın süper devleti Rum devletiydi. E, Rum kralının elçisi geldi ama öbür küçük devletler kral gelmiş gibi karşılardı. Medine'de hiç kimse herifi adam yerine takmadı. Bir koca karıya geldi, ulan kralın diyor sarayı nerede? Kimse göstermiyor, yok ki göstersin. Bir neneye rastladı? Yağmur dedi devlet reisinin köşküne dedi çok konuşma dedi pat baba şuraya atını dedi gel sana göstereyim nerededir dedi ulan bunun bunların dedi koca karısı bile bize hava atıyor ya adamıdık ya şimdi madam olduk adamdık ya bu kokanalık bize yakışmaz ya madam olduk arkadaşlar İslam'ın izzetini kaybettik onda başka bir şey yok ondan sonra. Hazreti Ömer bir ağacın altına mübarek yatmış uyuyor. Horlamasının da sesi duyuluyor mübarek. Kadın dedi ki o nene dedi ki aha burada dedi. Emirül Müminin buradadır. Bir de baktı Hazreti Ömer'e. Ulan bu mudur dedi o dünyanın korktuğu adam ya. Emirül Müminin. O da başladı tiril tiril titreme. Ondan sonra dedi ulan bu uyku, uykusundan bu kadar korkuyorum. Ya uyanırsa nereye kaçacağız? <Gülüyor> Onun için Mevlana diyor Mesnevi içinde heybeti hakkas. Nis bu yamalıklı cübbenin heybeti değil diyor. Yani kaftanın, tacın, tahtın heybeti değil. Bu Allah'ın verdiği bir heybet, bir izzet, bir kuvvet. Kainatın efendisine uyanlara da bu veriliyor. Bakarsın adam bacak kadar boyu var, dünya ondan titrer. Çünkü Allah'tan korkuyor, her şey ondan korkuyor. Ama sen Allah'tan korkmadın mı, sen her şeyden korkmaya mecbur oluyorsun. Rabbim sadece kendisinden korkmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Etmiş onu gallak ezel husn-ı ahlakı kebimizle bedel kainatın efendisini Allahu Teala güzel ahlakta eşsiz yaratmış. Onun güzel huylarında bütün güzel vasıflar onda toplanmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Alemi vücubta Allah'ın ortağı olmadığı gibi alemi imkanda da Muhammed Mustafa'nın ortağı yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demektir? Yani kainatı yaratan Allah'ın ilahlıkta ortağı var mı? Yok. İşte Muhammed Mustafa'nın da kullukta ortağı yok. O tek kul, en büyük kul. <gülüyor> ''Ya Rasûlallah gücüm yok medhine, yaratıldık hepsinin hürmetine.'' Ne diyor sonunda? Ey Allah'ın elçisi, kainatın efendisi, seni met etmeye, tarif etmeye benim gücüm yetmez çünkü hepimiz senin hürmetine, senin nurundan yaratılmışız. Dolayısıyla yani bizim gibi acizler seni nasıl tarif edebilirler? Hasılı ey şah iklimi vefa sana canım da feda her şey feda. Şimdi ne diyor? Ey vefa ikliminin padişahı diyor. Vefa ne demektir vefa? Ahde vefa göstermek yani sözde durmak demek kainatın efendisi sözünde durma ikliminin padişahıydı onun kadar sözünde duran bir insan dünyada yok bak bu Davud rivayet ediyor hadis-i şerifte diyor ki bir sahabeden bir zat anlatıyor gençliğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o peygamber olmadan evvel tanışıyorduk diyor yani gençken o daha peygamberlik şerefine nail olmamış iken tanışıyorduk bir gün anlaştık felan yerde felan saatte buluşacağız diye Ben o saati unutmuşum diyor Üç gün sonra aklıma geldi ki Ben Muhammed'le felan yerde buluşma anlaşmıştık üç gün sonra Düşündüm ki acaba o orada bekler dur imkanı mı var üç gün kim kimi bekler Belki üç beş dakika durur gelmedi gitmiştir ama Ben yine bir gideyim hele buna belli olmaz bir de geldim, baktım gidiyor, orada beni bekliyor. Ne buyurdu? Ebu Davud rivade ediyor. işte bak, biz olsak adamı kırtlaklarız. Üç saat beni bekletmeyen ne hakkım vardır çölün ortasında, güneşin anında. Adam hacca gidiyor, gidin bakın. Buradan arkadaş gidiyor, oradan kanlı bıçaklı dönüyor adam. Haçta kayboluyor, birbirini beklemekten kızdırıyorlar birbirini. Sinir başına çıkıyor, sıcak başına vuruyor beynine. Birbirine giriyor, biz orada görüyoruz, har en sofu takva adamlar birbiriyle kavga ediyor. Sözünde durmuyor işte benim geleceğim diyor iki saat bekletiyor onu orada o tabii dayanamıyor orada burası gibi değil ki orası. İşte i̇nsan yolda belli olur sıkışık zamanda belli olur. Ne buyurdu? Ya Feta Lekat şakakta aleyye Venen tevrukehuna munzu selat Ey delikanlı O de gence söylüyor Bana zahmet verdin üç gündür seni burada bekliyorum diyor. Üç gündür seni bu kadar. Bana zahmet verdin. Başka bir şey demedi. Ahlaka bak. Ahde vefaya bak. Sözde durmaya bak. İşte bunlar da emniyetin. Yani güvenilirliğin delilleridir, ispatlarıdır. Hiç yalanı yanlışı olmadığının efendim garantileridir sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir zatı bırakacaksın. Onun izinden ayrılacaksın ciğeri beş para etmez dinsiz gavurların içkici kumarcı faizci fuhuşçu hangi karıyla kızla yatıp kalktığı belli olmayan namussuzların izinde gideceksin ey gidi millet ey gidi millet kainatın efendisini mi bırakılır mı he ondan başka hayran olunacak uyulacak bir insan var mı varsa onun halifeleridir sahabeleridir velileridir dostlarıdır onlar da onun varisleridir vekilleridir onlar kendi başlarına kazanmadılar bu işi. Ona uyarak kazandılar. Kim bir makam kazandı ona uyarak kazan Ona uymadan dünya ahiret, cennet, saadet yoluna gitmek mümkün değildir. Onun için dikkat edelim. buzat bırakılmaz. Ey gidi kardeşlerim. Yavrularımızı, kuzularımızı kurtların eline teslim edip parçalattırıyoruz elimizle. Şu besmelesiz kitaplarda o kainatın efendisinden kaç satır yazıyor? Allah için söyleyin. Şu çocuklarımıza okutulan besmelesiz kitaplarda evet şu zatın ahlakından sünnetinden, siretinden yaratılışından, şeklinden, şemalinden hilyesinden kaç satır il efendim, izahat yazıyor. Allah hidayet tövbe nasip etsin. Amin. Dönüş nasip etsin. Amin. Ne diyelim bunlar dönmezse Mevla'nın azabı başımızda dönecek arkadaşlar. Haramdan korkalım. İçki, kumar, zina, fuhuşu bırakalım. Bu faiz batırdı bu milleti. Allah'a etmektir bu. Anasıyla zina etmek gibidir bu ya. Kainatın Efendisi buyuruyor, faizin 70 küsür şube, günah çeşidi vardır. Ednaa enye يَأْتِيَ الرَّجُلُ اُمَّهُ En azından anasıyla düşmek kadardır. Sömürüdür bu. Efendim bu enflasyon, develasyon bütün bunun yüzündendir. Fakir vukara buradan eziliyor. Yediği ekmeğe kadar, giydiği el gömleğe kadar faiz ödüyor millet, anası anadı milletin ya, bu kadar zulüm olmaz ya. Bu zulümle yaşamaz bu. Onun için benden duyurması, siz de mesulsünüz. Siz basamaksınız, siz merdivensiniz. Kafaya çıkanlar sizin sırtınızdan çıkıyor. Kimse oraya kökten gelmiyor. Herkes oraya senin benim sırtıma binip çıkıyor. Allah mesuliyetimizi idrak etmeyi nasip eylesin. <gülüyor> benim Allah ile harbim yoktur ben haciyim, hocayım namaz kılıyorum zikir yapıyorum kurtaramazsın Müslüman kurtulamazsın neden sen bugün dostu düşmanı seçmeden Allah ile harp edenleri efendim Allah ile harp edenlerle harbaçmadan onların izinde gittikçe sen de ben de yanarız Allah muhafaza etsin Ka yaş kuru bir yanarız Hazap geldi mi adam seçmez ki bela geldi hepimizi kaplar onun için bir kendi tevbemizle kalmayacağız bu milleti de tevbeye davet edeceğiz bu yola davet edeceğiz bir kişi bir kişi uyandıracağız daha yapacak bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar i̇şte kainatın efendisini dinliyorsunuz onun öyle bir zatın yolunu yaşatmamız lazım ya bak ne diyor sana canım da feda her şey feda diyor beytin sonunda okuduğumuz şimdi Allah'a peygamberi ne kadar seversiniz size sorduğumak vakit kainatın efendisine ne kadar sevginiz vardır her her şeyden çok severim demez misiniz? Peygamberinizi ne kadar seversiniz? Ananızdan, babanızdan, karınızdan çocuğunuzdan daha çok seversiniz. Değil mi? Her şeyiniz feda eder misiniz ona? Bak lafta değil bak dikkat edin. Bu lafı söylerken bile insan ne yapması lazım? Utanması lazım. Neden? ispat isterler adamdan. Sonra ispat edemezsen yanarsın. Adam diyor ki Allah'a kurban olayım. Dur bakalım hele. Hani bizim milletin çok lafı vardır. Kurban olduğum Allah'ıma Kurban olduğun Allah'ıma ama Allah seni yatırıp da koyun gibi kesecek değil. Allah sana diyor ki bana kurban olma canın lazım değil. Kalk da sabah namazını kıl. Herif yatakta ki ben şimdi uykumu veda edemem. Hani kurban oluyordun bana ya öyle kuru kuruya kurban olma. Bizim milletin işi böyle işte. Kurban olayım Allah'ıma ulan kurban olma faizi bırak. İçki içme. Kumar oynama karılara çıplaklara bakma. İşte Mevla'ya kurban olmak odur. Yoksa Allah seni kalkıp da bıçakla kesmeyecek. Ne kurbanı oluyorsun? Peygambere kurban olayım. Peygambere feda olayım. He? Resulullah sana diyor ki, bana canım lazım değil, ümmetim. Benim sünnetimi sevecek. Ey beni canı gibi seven ümmetim. Hem seve canı gibi her sünnetim. Beni nasıl seviyorsun? Canımdan çok, beni canımdan çok seviyorsan ispat edeceksin, her sünnetimi canın gibi seveceksin. Ben sana diyorum ki, şu, şu namazı kıl, e ben şimdi namaz mı kılacağım, sarıksar ekerici mi olacağım, sakal bırak el alemin tenkitine mi kapılacağım, karıyı kapat, efendim bütün millet beni dışlayacak, kaşlayacak, sen hiç boşuna, yalan yere, peygambere kurban olayım, feda olayım deme. Kainatın Efendisi bizden sünnetini yaşatmamızı istiyor, yolunu yaşamamızı istiyor. Bakın, acayibime giden bir kıssa, hepimize inşallah onda hisse var. Hadis-i şerifte, buhari şerifte bunu gördüm. Bir muharebedeydi Resulullah Efendimiz mevzilere girmiş, yani düşman karşıda ok atılıyor karşılıklı. Tabi kabak gibi çıkıp da efendim vurun beni diye gezilmez, İslam'da tedbir vardır mevziye girmişler sahabe-i beraber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında kim var? Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu. Anh, meşhur sahabedir, atıcı. Çok iyi atıcı, hiç bir attığı çaşmaz. Şimdi Hazreti Sa'd kalkıyor, mevziden çıkıyor, bir ok atıyor. Resulullah Efendimiz de dayanamıyor. Ok nereye vurdu? Hangi kavruncu yerini deldi diye kalkıyor yerinden, bakıyor seviniyor, oturuyor tekrar mevziye giriyor, yani boşa gitmeyeceğini biliyor, İlla her ok bir gavur geberdecek. Ne diyor? İrmi, ya Sa'd, ey Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor. İrmi fidâke Ebi ve Ümmi. bak Muhammed Mustafa ne diyor Allah' aleyhi Ey Sa'd ibn Ebi Vakkas! ''Benim anam babam da sana feda olsun, at Allah'ın düşmanlarına bir ok da benden.'' diyor. Yani mesele nedir kardeşlerim? Bütün alemler Muhammed Mustafa'ya feda oluyor. Sallallahu herkes diyor ki kurban olayım ona, feda olayım peygamberime. Milyarlar söylüyor bunu. Kıyamete kadar da ümmeti gelecek. Dolayısıyla herkes anasını babasını ona feda ediyor. O da diyor ki benim anam babam da... Düşmana, Allah'ın düşmanına, katana feda olsun diyor. Resulullah'ın derdi din idi. Derdi cihattı. İslam hakim olsun, küfür, şirk. Allah'tan gayrıya tatmak kalmayacak dünyada. O zamana kadar kainatın efendisi cihadı bize emretti. Rabbimiz Kur'an'da bunu bize farz etti. Estaizu billah. اجلوم هجال لا تقول بدنا جن اغن الدين كله لله فين تذهب بين الله بما يعملون بصير صلى الله عليه العظيم harbedin. Ne zamana kadar? Fitne kalmayıncaya kadar. Fitne nedir? Fitne şirktir. Bir haram işlendikçe mesela faizin serbestliği içkinin, kumarın, fuhşun serbestliğinden büyük fitne olur mu? Allah'ın yasakları serbest edilecek Allah'ın emirleri yasak edilecek. Hem de Müslümanız diyen memlekette bundan büyük şer olur mu? İşte bu fitneler kalkıp Dinin tamamı Allah'a teslim oluncaya kadar, yani Allah'ın mülkünde Allah'tan gayrine tapılmayıncaya kadar cihad edeceksiniz. İşte Kâirat'ın Efendisi kalkmış ne diyor? At diyor, anam babam sana kurban olsun. İşte o böyle din dertlisiydi, bize de yakışan onun sünnetine her şeyimizi feda etmektir. Ama maalesef lafta kalıyoruz korkuyorum. Allah bana da size de dinlediklerimizle ameli nasip eylesin, Ayy. tesirlenmek nasip eylesin, Ayy. kaya gibi, taş gibi katılaşmaktan muhafaza eylesin. Amin, Subhane Rabbena Ali'l-Aleyhi ve Alhamdülillahi Rabbil alamin. Salatu ve Selamu Aleyhi Seyyidina Muhammedin Aleyhi Aleyhi ve Sahibi Ecma'in. Allahümme İnna Nes'elükel Cenne بما قرب إليها من قبل معامل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل معامل الله من الناس من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعود بك من شر من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا ولا بلاق إلا بالله العلي العظيم ya Rahman Ya rahimine, Ya Rahman Ya Uzaklardan yakınlardan kadın erkek şuraya Habibinin hilyesini sohbetini dinlemeye gelen cemaatlerimizi Habibine komşu eyle. cemaatine Şefaatine nail eyle. Amin. Geldinden emin eyle. Mukbarımıza nail eyle. Amin. emin eyle. Amin. Ya Rabbe'l alamin Ya khayra'n nasidin. İçimizdeki hastalara, bizden dua isteyen, bize dua ısmarlamış hasta cemaatlarımıza Amin. ve Ya Rabbi dertlerimize acil şifa Amin. ve şumbarek saatte Habib'in hüllesi bahşi hürmetine deva Ve Ya Rabbi Alemin ve Ya Nasirin ve Ya Hayran içimizdeki borçlu kullarına eda fakir kullarına helal rızıklar ihsan eyle Amin. Ya Rabbi Alemin ve Ya Nasirin Kadın erkek cemaatımızın içlerinde ne niyetleri, ne hayırlı dilekleri varsa şu saatte ihsan eyle. Amin! Ya Rabbe boş çevirme, boş çıkartma ya Rabbe! Ailelerimizi bize yâr eyle, itaatkâr eyle, hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Oğullarımızı, kızlarımızı, genlerimizi, damatlarımızı, kıyamete kadar ocaklarımızı, Kur'an, sünneti ocağı ile. Dinle hizmetçi eyle ya Rabbi, Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin. E, kocası kötü yolda olan hanım cemaatlarımızın da kocalarına, yakınlarına hidayet eyle. Alay! İçkiden, kumardan, zinadan, faizden halâs eyle. Tevbe nasîb Şu cemaatin hepsini hepimize keskin zekâ. فَعُلُومِ نَافِعًا اَعْمَالِ صَالِحًا اَخْلَقِ حَمِيدٍ احsân ederek dinlediklerimizi ezberleyip, dışarıdaki cemaatlere de anlatma kabiliyetleri efsane. Sözümüze, sohbetimize tesirler nasip eyle. Bizi dinleyenlere, duyanlara bu yolu nasip eyle. Görenlere kendini hatırlat ya Rabbi alemi. Veya hayran nâsını buradan af olarak dağılmak nasip eyle. Şimdi Allah'ımızı sevaba tebdil eyle, sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle, müşkillerimizi hellâ asan eyle, iki cihanda aziz eyle, gönüllerimizi mesrûr eyle, sakal bırakanları Habibine komşu eyle, elli sırtlı güççeyi cevabı ihsan eyle, bırakamayanlara bırakma imkânı nasip eyle. Şeriat-i sünneti kılıkı yaracak derecede yaşama hürriyeti ve serbestliği bize acele nasip eyle. Amin. Postayı tam galip eyle, Amin. Çeçenistan'ı muzaffer eyle, Amin. Afganistan'daki iç, iç savaşa nihayet eyle, Amin. Dünya üzerindeki ehli sünneti aziz eyle, Amin. ehli kühre ehli bidat-i zelil eyle, Türkiye yeniden İslam alemine bayraktar eyle, şerahat-ı sünneti bizim zamanımızda hakim eyle, Yahudi Hristiyan'ın şerrinden emin eyle, Ya Rabbi onlara uyanların şerrlerinden muhafaza eyle, barı hani başlarımızdan defa ile, Ya Rabbi ehli sünnet mezhebimizi iktidar eyle, kuşa başlarına malikeyle, en kısa zamanda İslami bir nizamı, Kur'an'i bir düzeni hakim eyle ya Rabbi. Amin diyen dillere cehennem ateşi değdirme Ya Rabbi. Yoluna yürüyen ayakları cehenneme haram eyle Ya Rabbi. Cennette Habibinin cemalini ve kendi cemalini ziyaret nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Habibinin hülyesiz şerefi hürmetine şu mübarek saatte bizleri en hayırlı dileklerimizle döndür Ya Rabbi. Ve ölünceye kadar bu yolda yürüttür Ya Rabbi. Elden ayaktan düşürme Ya Rabbi. Şu yoldan ayırma, caydırma Ya Rabbi. gün küm cemaatlerimizi ziyade eyle. Çevrelerimizdeki bütün insanların hidayatine vesile ile ila Ya Rabbi el alemna ahir Malımızla canımızla yoluna feda eyle bizi ya Rabbi eyle bizi ya Rabbi muaffak eyle bizi ya Rabbi şirki ortadan kaldırın diye kadar cihad ettir bizi ya Rabbi ve iman selametiyle öldür bizi ya Rabbi bizler de ki anların hali hallendiğimizde bize daha zar-ı hasan ölüm hüsn-u kadim ile gelmeyi ihadet buyurun eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Muhammed abduhu ve resuluhu gelmeyi tayibe cennetekam nasıl müesser eyle amin. ne kadar yatalak hastalar varsa hep sıhhat vererek bu yola döndür ya Rabbi amin. ve bu cemaatlere bağışla ya Rabbi bizi de içimizdeki bütün hastalıkları izale eyle ya Rabbi eskisinden ziyade sıhhat ve afiyetle yolunda buluştur ya Rabbel Alemi ve ölünceye kadar da ayırma mahrum etme ya Rabbel Alemi amin bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti Nebilemin sallallahu aleyhi ve seyhidine Muhammedin ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve Fatiha demeden bir duyuracağım Gece sohbetlerde demiştim Tabi soran merak edenleriniz olduğu için söylüyorum İyi dinleyin bunu İstifadeniz icabıdır Hazreti Kur'an'da 6 tane şifa ayeti var İnşallah bu şifa ayetlerinin manalarını da önümüzdeki sohbette vereceğim inşallah İyice dikkatle dinlerseniz istifade edersiniz i̇mam Kuşeyri hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden Oğlu küçük çocuğu ağır hastalığa tutulunca çok üzüldü. O gece rüyasında kainatın efendisi Muhammed Mustafa'yı gördü. Sayınlar. Efendimiz buyurdu ki ey imam oğlunun çok ağır hastalığına mı üzülüyorsun? Evet ya Resulallah. O zaman kalk Kur'an'da kaç tane şifa ayeti varsa onları topla. Onları oku çocuğuna üfle, temiz mürekkeble yaz suyunu içir. Hemen kalktı Resulullah'ın hadisiyle yani manadaki zuhuratıyla ile mübarek Kur'an'daki şifaatlen topladı 6 tane. Bismillahirrahmanirrahim. Fi shifa'ul linnas ve shifa'u lima fi's sudur. En nejmünel Kur'an ma'a shifa'u ve rahmetul mu'minin ve ishfi's sudur akam ve idamru tufe ve 6 ayet Kur'an'da bu, bu kadar şifa ayeti var. Burada yazılmış. Şimdi bu ayetleri kattı, okudu, çocuğuna üvledi, ondan sonra yazdı, suyunu içirdi, ölüm döceğindeki çocuk, dirildi kalktı. Şimdi Allah kanseri yedemez Her indirdiği derdin ilacını da indirmiş. Ama arayın, bulun buyuruyor. Ama önce ilacı nerede arayın buyuruyor? Kur'an'da arayın buyuruyor. Hazreti Kur'an en büyük şifa. Her Müslüman neresi ağrıyor? Bu beş, altı şifatini okur, Allah'ın izniyle suya okur, üfler, içer. Veya ağrıyan yerine okur, sıvazlar. Veya kendi okuyamıyorsa birine okutturur, üzerine üflettirir. Resulullah'ın sünneti mübarek kendine okurdu. Ayşe anamıza derdi ki sen de bana oku. Ayşe anamız da ona okurdu. Yani birbirine okumak da sünnettir. Allah rızası için.